İnnel hamda lillahi nahmedu ve nestainu ve billahi min ve min a'malina illallah la dersimiz konusu bidat yine bir açılış olarak geçmişse bir geçmişten olan bazı şeyleri soracağız. Soracağım, biz, biz soracağım. demiştik ki yani üç çeşit bidat var demiştik. Bunları bize hatırlatacak var mı? Hakiki bidat, eee idafi bidat ve terkib bidat. Ahsant. Kurtardı bizi. Beyaz. <gülüyor> Tayip. <gülüyor> o zaman şimdi İrfan kardeş'e soralım. Hakiki bir tane demektir. ne demektir? Hakiki bir tane. Ne demek bu Şahin? Ne Kuran'dan ne sünnetten hiçbir delil olmayan. Sen uydurma, uydurma. Demek ki sen hiç dinlemiyorsun Feth kardeş. Gözlerin kulakların bize doğru ama kalp, akıl, kulaklar daha başka yerde. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip o zaman edip kardeşe soralım. İzafi bir dhat ne demektir? İzafi bidat, sonradan dine sokulan bir dhat. nasıl? Mesela haluk bir dhat, sonradan dine sokulması yani. Selamünaleyküm. Allah sata selamın hiçbir şekilde uygulanamasın. Ya. Mesela böyle bir, bir kandil gibi. Selamünaleyküm. Yok onu sormuyorum ben. Demin mesela ıı, Muhammed Kardeş'in verdiği cevap gibi, dedik ki hakiki bidaat nedir, dedik işte böyle, böyle, böyle. Bir de idafi bidaat. Harifet Kardeşi idafi bidaat. Men ahleda fi emriyle hâda? Şey olarak mesela dinde yeri olan bir şeye, yani keyfiyette başka bir şey. Yani. Aslı dinde vardır ama keyfiyet, tamam mı? Mekan, zaman itibariyle. Bidaatır. Tabii. Terki bidaat. Terki bidaat. soru açıktır Allah razı olsun. Yapdaları yapıp yapmadığını yapmamaktır. Yok o sünnettir. sünnettir. O terki sünnet. Ben terki bidaatı diyorum. Ha, Çünkü biliyorsunuz sünnete de değineceğiz gene de. Yani sünnet, Allah. sünnet iki çeşit var. sünnet bir de terki sünnet demiştik. Evet. Ama benim sorduğum terki terki bidaat. El bidaatı terkiye. Türkiye değil. Geçen bir, öğrencimiz, bir öğrenci kardeşimizdir, bir öğrenci kardeşimiz. Bir yerde böyle sohbet ediliyordu. Dedi ki hani kitaptan okuyor ya dedi ki elbidaatut Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani böyle keserli fethali değil ya. Hakikaten de yani okumasını bilmeyen. Özellikle kavaid, sarf, nahu, bilgisi olmayan bir kişi o da hemen karıştırır yani. Çünkü sadece aradaki fark fetha. Ötürü olursa et-Türkiye olacak. Ama fethi olmasa et-Türkiye. Ben dedim ki, et-Türkiye değil dedim. Şimdi bak Türkler çok kızacak sana. <gülüyor> türk bidatı dedim. Bu tür bir türkiye değil, et-Türkiye. Sünnetin <gülüyor> <gülüyor> Evet. Peki terkibidat nedir hocam? Terk'i bir tane hatırlıyorsanız örnek vermiştik. Dedik ki Allah Aleyhisselatü Vesselam döneminde üç tenas sahabi ve Semen hanımların evlenme birisine gitti evet. ve bir kişi evliliği tamamen terk etti. Evlenmemeyi tamamen kendine ahd aldı. Diğeri de bütün geceleri ibadetle geçiriyor. Hiç yatmıyor. Diğeri bütün gündüzleri oruçla geçiriyor. Burada ne yapıyor adam Ali ve Semin Sünneti terk etmiş olur ve bu evliliği terk ederken de tedayünen terk ediyor yani yani Allah rızası için yapıyor bunu he ve biliyorsunuz yani oruç asıl İslam'da oruç var öyle değil mi ama bütün gün bütün hayat boyu hayat boyunca bütün senesini bütün, boyunca... bütün haftasını bütün ayını senesini oruçla geçirmek tabii ki işte bu nedir? Bu aslı yoktur. Ama oruç İslam'da e, farz olan oruçlarda farzdır, sünnet olan oruçlarda sünnettir. Öbür tarafta mesela evlenmemek. Tabii ki asli itibariyle Müslümanlar iffetli olur. Yani hanımı olmayan bir kadın ile asla cinsel münasebet yapmaz. Öyle değil mi? İster Müslüman erkek olsun, ister Müslüman kadın olsun, Müslüman erkek ve Müslüman kadın iffetli olurlar. Ama buradaki iffet bu sahabenin yaptığı gibi değil veyahut da başkalarının yani bu çağda da başkalarının yaptıkları gibi değil. Örneğin bazıları İmam Ebu Teymi'i taklid ediyor. Bazıları da Ustad zamanı taklit ediyorlar. Yani evlenmemek, evlenmemekte. İşte bu Ali'sat ve selamın aleyhissalatü vesselam'ın yapıp da ay oruç tutupta ancak bu tuttu oruca kayıtlı kalmaksızın hema ve hevesine uyarak bütün hayatı boyunca ne yapıyor? Oruçla geçiriyor. Ve hatırlıyorsanız Allah aleyhissalatü vesselam döneminde bir genç diyor aleyhissalatü vesselam yani evlenmiş ama hiç hanımına yaklaşmıyor. Kendini mübarek gündüz tamamen oruçlu gece tamamen sahip, ibadet. Ve e, Abu Derd'e radıyallahu ta'ala onun evine işte baktı ki karısı şey gibi böyle. Yani kendine bakmıyor falan. Hayırdır niye böyle falan. Kan kardeştiler. O zaman kan kardeşlik yasaklanmamıştı. Sonra kan kardeşlik yasaklandı. Bir de oğulluk da yasaklandı biliyorsunuz. Uzama radıyallahu ta'ala aleyhissalatü vesselam onu oğul olarak edinmişti. Sonra yasaklandı bunlar. Yani nasıl edildi? dedi ki ne yaparım dedi. Senin kardeşin işte gündüz mübarek hep oruçla geçiriyor. gecede hep ibadetle geçiriyor yani. Benimle hiç hiç şeyi yok yani. Bana hiç boş değil. Ondan sonra işte dedi ki Allahu a'lem Abu Musa el Allahu a'lem yani hatırladım kadarıyla ve de o olmayabilir. Yani bu bunlardan birisiydi. Ondan sonra gece oldu. Dedi ki yap. Yatsı namazından sonra dedi ki yap. Biraz yattı kalkmak istedi ki yat. Biraz yattı tekrar kalkmak istedi ki yat. Gecenin üçte birine gelince şimdi kalk dedi. Yani demek ki ne kadar diyelim ki e, gece yatsı namazında al fecir namazına kadar kaç saattir? Mesela diyelim ki sekiz saat ise evet. tamam mı? Altı saatini altı saatını yattı. Selam. Diğer iki saatini alaikum sallallahu aleyhi Diğer iki saat yani fecre iki saat kala. Dedi ki şimdi kalk. 2 saat kadar kalktı, dedi ki şimdi namaz kıl, tamam mı? Gündüz yine işte mesela diğer günler oruç tutturmuyor, yemek yap yapıyor, hanımı getiriyor diyor ben ben orucum diyor. Yiyeceksin diyor, ben orucum diyor, diyorum ki sana yiyeceksin diyor, yediriyor. Pazartesi, peşembe günleri geldi, oruç tutturuyor. Ondan sonra diyor ki, yani Aleyhisselatü Vesselam de bu sözü söylerken onu tasdik etti. Dedi ki işte bak misafirlerin senin üzerinde hakkı var. Komşuların senin üzerinde hakkı var. Arkadaşların senin üzerinde hakkı var. Hanımının senin üzerinde hakkı var. çocuğun senin üzerinde hakkı var. Bir de Allah Celle, Celle de senin üzerinde hakkı var. Herkesin hakkını yerine göre vereceksin. Allah hakkını işte Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyacaksın. Pazartesi, peşembe günleri oruçtuk ayın 13 14 15 tut tamam mı? Geceleri kalk mesela işte 1'inde kalk. Hanımımla ilgilen mesela 2 saat fecirə 2 saat kadar kalk namaz kıl bu şekilde yani. Ha o zaman tamamen evlilikten yüz çevirmek nedir? Ey bu sünneti terk etmek, Ali Sattwast'ın sünneti terk etmek nedir? Bidattır. Tamam mı? Nasıl? Ali Sattwast hem evleniyor, hem çalışıyor hem de gece namazına kalıyor, hem de oruç tutuyor. E bu ne yapıyor? Bu tamamen evlilikten yüz çeviriyor. Ve tedeyyünen. Diğeri tamam bütün geceyi o ibadete geçiriyor tedeyyünen. Peki ve vesselam böyle mi yapmış? Hani Allah Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam'ı her konuda İslam ümmetine örnek olarak gönderdi. Öyle ya. Allah Celle Celaluhu ona dini gönderdi ki insanlar bu beşeri kendilerine örnek edinsinler. Melek gönderecek hali yok ya bazı müşriklerin Ali Satt Ali Satt söyledikleri gibi yani yani nasıl bir sen resul olabilirsin işte resul olarak, işte olacak işte melek olmalı falan filan gibisi. Ha o zaman Ali Satt ve Sefemin sünneti en doğrusu Ali Satt ve Sefemin sünnetine sarılmaktır. Bazen oruç tutmak, bazen tutmamak. Onun için de Meryem radıyallahu diyor Şaban ayı geldiği zaman diyor. Bazen bakıyoruz sanki hiç oruç tutmayacakmış gibi. Bazen bakıyoruz sanki hiç orucunu bozmayacakmış gibi oruç tutarmış aleyhissalatü vesselam. Ve biliyorsunuz Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu Muharram ayı ile Şaban ayıdır. Ve Ummene Aişe diyor ki Ramazan ayından başka hiçbir ayı baştan sona kadar tutmuş değildir. O zaman Müslüman ne kadar mütedeyyin olursa olsun aleyhissalatü vesselam'ın sünneti üstüne çıkarsa o kişinin tedeyyünü maalesef yani i şedid bidayaya Kaçmış oluyor. Bir nefsir vakti olmuyor mu mesela? Yani çok oruç tutması, kadınlara yaklaşmaması? Yok. Yani idafi bu idafiye değildir. Zaten aslında oruç var. Evet. Dikkat edin. Oruç bu, bu var. Elbidatul İzafiye. Hiç şeyi yok. Yani sünnette hiç şeyi yok. Misali yoktur. Kesinlikle. Ama bunun var. Evlilik var. Oruç tutmak var. Evet. Tamam mı? Tamam. Hani geçen hafta değindik ya. Elbidatul el idafiyye nedir? Şüphelidir. Elbidatul idafiyye şüphelidir. Yani asıl şey Elbidatul terkiyi. Elbidatul terkiyi asıl itibariyle yaptığı şey İslam'da vardır. Yani oruç var İslam'da. Oruç Allah katında çok değerlidir. Öyle değil mi? Ve evlenmek de var İslam'da. Bütün Resuller evlenmiş. E öbür tarafta gece namazına da kalkmak var. Tamam mı? Yani tamamen böyle inzivaya çekilip peki bu adam bütün geceyi ibadetle geçirirse çoluk çocuğun rızkını nasıl temin edecek bu adam? Hani çoluk çocuk çoluk hanımı yok mu? Çocukları yok. Demek ki gecesini bütün gecesini ibadetle geçiren bir adam mutlaka gündüz yatacak o zaman. Öyle değil mi? Sünnete aykırıdır. İslam'da tebellik yok ki böyle. Yok gece ibadet et ondan sonra gündüz yat. Peki kim sana yedirecek? Kim sana içirecek? Çoluk çocuk şu bu falan filan şudur budur tamam mı? Peki bütün gündüzü oruçla geçirdiği zaman bu biliyorsunuz oruç erkeğin şehvetini dindirir. 13 Hz. Selam gençlere evlenmeyi tavsiye ederken diyor, şayet diyor evlenemiyorsanız o zaman oruç tutunuz. Aleyhisselatü Vesselam evlenemeyecek maddi yönden evlenemeyecek gence orucu da osya ediyor. Niçin? Çünkü oruç şehveti dindirir. Yemek yemeye yemeye peki bu adam hayat boyunca hep oruçla geçiriyor. E peki bu adam ne olacak? Bu adam cılız olacak. Hanımına da hanımın hakkını da vermeyecek. Öyle ya. Dayıp. Evet. Evet. Bundan önceki dersimizde demiştik ki biz neyi vermiştik? Ragayip kandilini konuşmuştuk. Ey İslam'da olmadığı halde dikkat ediniz. Hiç aslı yoktur ragayip. Bu Türkiye'mizde yapılan bazı kandiller. Yani sünnette kesillikle aslı yoktur tamam mı Ondan sonra Şaban ay ile Recep ayında yapılan ibadetler veya yahutta oruçlar veya o yine İslam'da aslı yoktur tamam mı yani Hadsi yani bazıları mesela Recep ayını baştan sona kadar tutuyorlar. <gülüyor> hani üç aylar dedikleri var ya <gülüyor> Türkiye'mizde hemel Esef şey değil Recep ayı girdiği zaman Recep ayının birincisi birinci gününden Ramazan ayının son gününe kadar bu üç ayı oruçla geçiriyorlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle bu üç ayı baştan sona kadar tutmuş değildir. O zaman bu nedir? Bu oruç bir dağıttır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Recep ayını baştan sona kadar tutmuş değildir. Şaban ayı da baştan sona kanıtmıyor. O zaman Ramazan ayı tutar. Tamam mı? Ama Aleyhisselatü Vesselam Şaban'da çok oruç tutardı ki kendini Ramazan'a hazırlasın diye. Hani eee antrenmanlı olsun diye, mide antrenmanlı olsun diye, sıkıntı çekmesin diye ne yapıyor Reis mesela ümmeti tabii kendisi yaparken kendisi ümmeti için yapıyor, yani. ümmetine örnek olması için. Tamam mı? O i̇ki 2 ay kefaret niyetiyle tutarlarsa bidat olur mu o da? Kefaret niyetiyle. Yani? Daha önce O, o de aylara de... denk getirmeyecek. Çünkü bazı şahıslar maalesef değil, yok efendim oruç ayı mesela kaza borcu var, diyor ki Recebe getireceğim. Hani öyle bir bile... Ama Şaban ayında Ummen Aişe biliyorsunuz Hayz'dan dolayı Bazı borçlarını yerine getiremiyordu Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Misafirleri çoktu, tarafı kalabalıktı Kendisi küçük olduğu için e, Yani hep evin işleriyle uğraşıyordu Aleyhisselatü Vesselam misafirleri uğraşıyordu Yani yetiştiremiyordu Gelecek Ramazan gelmeden önce Şaban ayında ne kadar borcu varsa Hepsini ne yapıyordu? Eda ediyordu Ama Recep ayında öyle bir şey söz konusu değildir Recep ayında oruç şey söz konusu değildir. Ama mesela adam borcu var. Diyelim ki o zaman kaza borcunu perşembe günleri, pazartesi günlerine mesela e, hicri ayın 13. 14. 15. güne den getirir. Tamam mı? Yani o günde oruç tutmak iyidir. Hem kaza borcunu şey yapmış olur eda etmiş olur. Hem de o günler içerisinde oruç tutması o niyetinden dolayı da Allah katında sevabını alır. Bu aslı var. Ama Recep ayında aslı yoktur. Bir de Allah eytesteden baştan sona kadar Recep ayını oruçla geçirmemiş. Ha o zaman Recep ayını baştan sona kadar tutup da dine mal etmek, harisat ve senam etmek veyahut Allah'ın emirlerine mal etmek hem Allah ve Resulüne iftira olduğu gibi, tamam mı? Daha tabii ki daha büyük bir icram aynı zamanda bidattır. Ha o zaman bu gibi ibadetlerin sünnete uygun olmadığından dolayı Allah katında makbul olmadığına dair delil neydi? Men amile amelen lesa alayhi amrun fehu men amile amelen lesa alayhi amrun fehu verd. Bittik tik tekli Bütün yani bak sallallahu aleyhi ve sellem bunları nasıl rencide etti? Siz misiniz dedi böyle böyle böyle böyle söylüyorsunuz. İşte ben hem evleniyorum, tamam mı? Hem geceleri ibadet yapıyorum. Hem gündüz bazen gündüzde oruç tutuyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Fe men raghi an sunnati feles menni. Ha o zaman gerçek muttaki, gerçek âbid, gerçek zahit Ali satt vesselamın sünnetine uyacak. Ali satt vesselamın sünnetinden üstün bir ibadet yolu yoktur. Onun icazet vesselam diyor ki şeyde size öğrettiğimiz hutbetul hacede ne diyor? Kim hatırlatacak? El nasika hadisi de vallahi بقانون نص ذا يلقيه. هذي صفة كل بدعة دلائل. وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقص ياس بور ذكي شاهد. هدي. اياه يعني الشاهد نحن نريد الشاهد وليس خطبة الحاجة كلها. لا الحديث. ها لا نحن نريد الشاهد يعني مثلاً أحياناً العلماء عندما يريد أن يأتي بالشاهد من الآية ما يقرأ الآية كلها يأتي من جزء الآية أي ki şahit ila Lazım. lazım olan şey. Tamam mı? Tayyip. Bugün de inşallah diyor ki müellif bir de as-salatu ve selamu akbe'l eden akbe'l eden, marfa'ı sawt bihima. Ve biliyorsunuz İslam ülkelerinde maalesef şiddet Suriye'de, Türkiye'de de bazı yerlerde oluyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz cuma günleri özellikle belli bir yani sabahleyin saat 9'da 10'da mı oluyor artık bazıları 11'de yaparlar bir saat kalkıyorlar salat getiriyorlar mesela minarelerde veyahut da mikrofonlarda bu salatın aslı yoktur efendim bu salat yani bu kesinlikle büyük bir bidattır aslı yoktur bunun yani sevabı olmadığı gibi tamam mı Allah onu affetmezse belki ona ekab bile verir Allah'ını affetmezse tabii. Niçin? Çünkü yapmış olduğu bu İslam'da böyle bir şey yok. Sen kalkıp da. Çünkü dikkat ediniz. İslam'da din konusunda bir şey yapıldığı zaman tek kelime ile bu din konusunda olan emir ve yasaklar Allah ve Resulüne mal edilir. Çünkü bu din kimdendir? Allah'tan sonra Resulünden. Öyle değil mi? Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı da sünneti de sayıh sünneti de Aleyhisselatü Vesselam vahiy olarak göndermiştir. O zaman sen kalkıp da bugün bir dini ibadet yaparsan tamam mı? Ve bu yaptığın dini ibadet eğer gerçekten dinden değilse sen Allah ve Resulüne iftira atmış oluyorsun. Bu yapılan salatler nereden geldi? Mesela minarelerde ölülerin isimlerini bilmem nelerini şunları bir de para da alıyorlar müezzin efendiler. Yani mesela birisinin ölüm ölüsü ölüyor. Gidiyor hoca efendi. Hoca efendi sabahtan Akşama kadar adam kendi odasında oturuyor. Orada onun adresi Müezzin Efendi veyahut Hoca Efendi. Orada oturuyor. Ölüsü olan kişi hemen gidiyor Hoca Efendi işte bizim şöyle nedir? İsmi şöyle, memne falan filan şudur budur. Ondan sonra çıkarıyor cebine para da koyuyor. Az para olsa bakıyor şey. Ne bu diyor. Senin olsun diyor. İstemiyorum diyor. Yani 100 riyaldan aşağı olsa, 100 liradan aşağı olsa adam kabul etmiyor. Bir de o var. Peki hem para alma yani bir yönden para almak. İkincisi minarelerde caminin mikrofonunda bu ilanı vermek kesinlikle yasak yoktur. Bir de 7. gece, 14. gece var. Yani işte hepsine değineceğiz biz bunları zamanla. Bu yapılan bidatların tek tek Allah'ın izniyle değineceğiz. Hatta bir zamanı gelince. Şimdi burada Türkiye'de veya hatta daha başka ülkelerde ne yapıyorlar efendim? Müezzin ezan okuduktan sonra yani hani biliyorsunuz ezan Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ile bitiyor. Tamam mı? La ilahe başlıyor, la ilahe illallah bitiyor. La ilahe illallah bitirdikten sonra ne diyor? Kimisi diyor ki assalatu vesselamu ala aşrafı l-enbiya'yı ve Kimisi diyor Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kimisi diyor. Yani herkes kafasına göre, Suriye'de mesela şu camide ayrı bir şey söyler. Suri, Türkiye'de şu camide ayrı bir şey söyler. Herkes bir şey söylüyor mesela namazın arkasında mesela. Tamam mı? Biliyorsunuz ezandan sonra Aleyhisselam diyor ki ezandan sonra salat ve selam var ama herkes kendi kendine yapacak. İmam veya ota müezzin ezanını bitirdikten sonra imam kendi kendine yani ezandan gidecek kendi kendine ne yapacak? Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed yani en قصsı ve en efdali el İbrahimiye olan salatı getirecek. Getirecek. Biliyorsunuz, en an kutsası. Allahumma cüllü ala Nabi'na Muhammed, ve ota Allahumma salli ala Muhammed, ve ota Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed ve alihi ve sellem. Hatta ashabı bile oraya sokmadı. Sünnete sünnete uygun değildir. Çünkü ashab Rəsulullahü Taala onlara, onların döneminde hiçbir de hiç sahabi Allahum Allahumma salli ala Muhammed ve alihi ve sallam. Hatta ashabı salli ala Muhammed Muhammed. Kama salleytu ala İbrahim ve ala İbrahim Biliyorsunuz bu Allahumma salli Allahumma pek birçok sıhhası var. Ve İmam Elbani rahimehullah Sifatü Salatın Nebi da bu meseleleri çok güzel bir şekilde izah etmiş. Ha o zaman şimdi biz bakıyoruz hutbelerde burada söyleye Arabistan'da bile bid'atlar var. Genelde adam vitirde bile vitirde hani vitir şeyde vitir konutu okuyorlar ya. En son diyor ki ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Bu ve oraya sokmak gerçekten bir daattır. Hatta bazı alimler diyorlar ki, konutun sonunda ve sallallahu ala nebine Muhammed demek bir nebidattır diyorlar bazı alimler. Ama İmam Elbani Rahimlerullah, sıfat salatın nebide diyor ki, bunun aslı var. Çünkü bazı ashab bunu söylemiş ve aleyhisselam ikrarı, yani sükut etmiş. Onun sükutu neydi, İkrarı neydi? Sünnettir. Hani demiştik ya sünnet üç çeşittir söz sen. Tamam mı? Ha o zaman özellikle konutta mesela veya hut taravih namazında. kunutu ne yapıyor? Adam çıkıyor. Ali as-Sattah'nın Hasan ve Hüseyin'e öğrettiği kunutu söylüyor. Arkasında bir de sanki nazile mi? Bir de nazile kunutu okuyor. Yok. Namazlarda namazın vitrinde sadece kunut vitirde kunut okunur. Ey Hasan ve Vesselam'ın Hasan'a ve Hüseyin'e öğrettiği kunut öğretilir. Bir de Hanefilerin okuduğu bir kunut var. Onun da sünnette aslı var. Ama en çok yaptığı bu Hasan ve Hüseyin'e öğrettiğidir. Tamam mı? Ha O zaman nazile duası ayrıdır. Kunutu ayrıdır. Vitir namazının kunutu ayrıdır efendim. O zaman yani bazı kardeşlerimizin yaptıkları gibi. Adam hem hutbetül haca'yı okuyor, hutbetül haca'nın arasına bazı şeyler sokuyor. Veyahut da hutbetül haca'yı okuduktan sonra bir de ayrıyetten işte bilmem ne falan sıralıyor. Yok. Ya hutbetül haca'yı okumuyordur. Sen de ki Elhamdülillah Alamin, O sallatu vesselam nebine Muhammed mesela bir şey. Ama sen kalkıp da hutbetül haca'yı okup aralarına bir şey sokmak bu sünnete aykırıdır. Bazı şanslar burada Söyde Arabistan'ın radyolarında dinliyorum bazen. Diyor ki, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Teala ve Berekatuhu. Teala'yı nereden getirdin sen? Salamda öyle bir şey yoktur. Bu Teala, Teala'yı oraya sokuşturmak, Bitaat'ın ta kendisidir. Aslı yoktur. Bir de tahrif var. Çünkü bunu söylediği zaman, benim gibi cahiller, bu alimin bunu söylediği zaman, ha demek ki bu sünnettir, demek ki bu vardır, o zaman ben de ne yapacağım? Bunu aynen onun gibi yapmaya çalışacağım. Bu adam o zaman ne yapmış olur? Dinde tahrif yapmış olur. Bir de Allah ve Resulü söylemedikleri şeyi söyletmiş olur. Bu doğru değildir. Tamam mı? Onun için bazı şahıslar burada bile cami cuma hutbelerinde dikkat ediniz. Elhamdülillah siz ezberlediniz. Yani hutbeci nerede evet. e hata ederse hemen çıkarırsınız. Tamam mı? Malesef şiddet hutbe-i tamam. hacai tamam. ve bir sürü şeyler sokuyor. Bu khutbetul haca değildir kardeşim. Sen ya khutbetul haca'yı ben aldım. Gel gel. Ben aldım. Tekrar sana veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gerçek takva, gerçek zühd aleyhissalatü vesselam'ın sünneti uymaktır efendim. Aleyhissalatü sünneti üstüne çıkmak kesinlikle caiz değildir. Ha, o zaman müezzin Zühd ne demek? Zühd yani şimdi sofiler diyorlar ya mesela e, takla yani ibadette. dünyevi işlerinde mesela fazla çok önem vermemesi. Yani işte şöyle böyle mesela fazla pahpahlı mahpuru elbiseler giymemesi. Efendim ev konusunda çok sade olması, ev içi sade olması falan. Yani birçok şeylerde sade olması. Şimdi demek ki ne? Ezandan sonra salat ve selam var ama herkes kendi kendine söyleyecek. İmam kendi kendine söyleyecek. Mikrofonda sanki ezandanmış gibi. Yani diyor ki Allah-u akbar, allah akbar, la ilahe illallah, Allahümme salli ala nebine Muhammed ve yalta assalatu ve aleyke ya Resulullah, assalatu vesselamu as aleyke ya Nebi Allah. O zaman bunu ne yapmış olur? Bunu bizzat ezandan göstermiş olur. Bu şekilde sesli, mikrofonda söylemesi sanki bu ezandanmış gibi. Biz niçin raf rafızileri eleştiriyoruz? Rafıziler, yani bu İthna Aşariye denenler, rafıziler biliyorsunuz ezanda ne diyorlar? Ali hayya ya. ala falah felah dedikten sonra diyorlar ki hayya ala khayr el al amel. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra diyor ki ve eşhedü enne aliyun Bu nedir? Bu kelimeleri ezana sokmak kesinlikle bidatın ta kendisidir aslı yoktur ezanda. Tamam mı? Bu cümlelerin Rafizilerin girdik, sokuştırdıkları bu iki cümle ezanda yoktur. Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetindeki ezan besbellidir. O zaman bunlar ne yaptılar? Bunlar ek yaptılar veyahut da soku sokuşturdular. Ehlisünnetül Cemaat'in cahil müezzinleri ve imamları, hocaları da aynen bu şekilde maalesef şiddet bazı şeylere bidatlar sokuyor. Mesela bizim Türkiye'de başka bir bidat var. Mesela camide Biliyorsunuz imamın arkasında saflar oluşturuyorlar. Müezzin, bazen müezzin tek başında en arkada bir sandığın içinde oturmuş veyahut da balkonun, balkonun üstünde oturmuş veya hatta müezzinle beraber bir iki kişi var. Safa girmiyor. O adamlar kesinlikle cemaatları ca caiz değil. Yani. Hani bazı alime diyor ki namazı bile caiz değildir ama doğrusu namazı sahihtir. Ama cemaattan nasibini almıyor. Niçin? Çünkü safa girmedi. İkincisi Türkiye'mizde minberlerin saf birinci safı ikinci safı kesmesi. Yani şu nedir? Şu minberdir. Tamam mı? Şu minberdir. Mihrap burada oluyor, değil mi? O zaman bir kısım burada saf ediliyor. Bir kısım minberin bu tarafında sen. Sen burada safı kestiler. Ve minberlerin bu şekilde yapması bu minberler bir daattır. Mihraplar mesela camideki camideki mihraplar kesinlikle bir bidatır. Sünneti aslı yoktur. Şu anda gördüğünüz camide gördüğünüz bu mihraplar kesinlikle bid'aattır. Ali Satt ve selam döneminde böyle odalı şeklinde bir şey yoktu ki, mihrap yoktu ki. Yani yok, sonradan yapılmış işte. Ha o zaman mihraplar da ve İmam İbn rahim Allah, İktidâ's Sırat'ül Müstakîm'de bu meseleyi çok güzel bir şekilde izah ediyor. Tamam mı? Ve bunun ismini Atta at ve kavaya veya Attoq diye isimlendiriyor. Ve bu diyor ki el mehari Minareler? Yok minareler, minareler değil. Çünkü minare e, yani, ibadetle alakası olmadığı için bir de meşru bir vesiledir. Bu zamanla bunları değineceğiz. Buna diyorlar ki el masalih el Ve minare el masalih el mursele dendir. Mesela Kitap, bu gibi kitapları yapmak, eskiden böyle kitaplar-mitaplar yoktu mesela. Bu şekilde almış, tamam mı? Bu nedir? El-Masalih el, -El O zaman bu El-Masalih el, -El içine giriyor. Ama mihrab, ta'budi olarak yapıyorlar. Hatta burada, dikkat ediyorsanız Söyde Arabistan'da birçok camilerde, mihrabın içinde kılmıyor ama mihrabın ötesinde ama tahta bir şekilde yapmış. Aynı mihrap gibi kendine bir tar yapmış böyle, içinde oturmuş. Ya mihrabta tutmuşsunlar burada yani sen ne sen ikinci bir bidatı oluşturuyorsun. Ne gerek var? Tamam mı? O zaman Ali Satt ve selamın yani ezandan sonra her Müslüman ezanı işittikten sonra ne yapacak? Ali Satt ve seleme salat getirecek. Ondan sonra diyecek ki: "Raditu billahi Rabba wa bil-islam dini wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Nebiya. Allahumma rabb hadhi'd da'wati't-tamma ve ila ahirihi." Tamam mı? Ama müezzinin hemen ezanla bitişikte sesli olarak mikrofonda söylemesi bu en büyük bid'attır. Diyor ki وَلَكِنَّهَا بِدْعَةٌ بِاِتْبَارِ مَا عَرَدَ لَهُمَا مِنَ الْجَهَرِ وَجَعَلَهُمَا بِمَنْزِلَةِ اَلْفَادِ الْاَذَانِ Ey bu sanki ezandanmış gibi tamam mı? Hem sesli cehren okuyor hem de sanki ezandanmış gibi gösteriliyor. Dolayısıyla cahil Müslümanlar bunu gördükleri zaman Ha yani bu demek ezan dalmış. Tıpkı Rafizilerin 12 iyilerin ezana hayye ala hayr el amel ve eşhedü en Ali veliullah sözleri sokuşturdukları gibi ehli i Sünnet de maalesef şiddet bazı yerlerde ezana sokuşturarak en son aleyhissalatü vesselam'a salatü vesselam'ı cehren yani yüksek sesle mikrofonlarda getiriyorlar. Bu da kesinlikle caiz değildir. Ezanın sonu dokunulur. Ezan duasında inneke la O da bir daha. Türkiye'de teslim ediyor bu. Burada Ebun Bez rahimahullah. İmam Ebun Bez diyor ki هذه az, az ziyade diyor ki hasene. İmam Elbani biliyorsunuz. İmam Elbani İmam Ebun Bez'den hadiste hadis konusunda çok daha bilgilidir. Onun için İmam Elbani bani Rahimler diyor ki ''Hâzihiz zâide şâdâ.'' Yani bu hadisten değildir. Tamam mı? Sokuşturulmuş. De ve de. bu sokuşturulan şeylere biz geçen, gene size değindim. Bazı şahıslar <gülüyor> bununla erham Söylerken yani bazı şahıslar yazarken parantez açmadan yazılıyor ve sanki ondanmış gibi gösteriliyor. Ama parantez açılırsa biliyorsunuz parantez dahilinde yazılan cümleler yani bu hadisten veyahut da ayetten değildir. Örneğin. Heh, yani mesela sen bir ayeti yazıyorsun. Orada bir cümle yani mübemdir kimse anlamıyor. Sen ne yapıyorsun? Orada parantez açıyorsun. Diyoruz ki yani manası budur. Ve burada İmâm el-Bâin diyor ki bu fazla olan bu cümle diyor kesinlikle ve vesselam'ın yaptığı duadan değildir. <تصفيق> إمام ابن مازر رحمه الله دير كيبو حسن دردير، وإمام عرباني رحمه الله في الحديث قنوسناه، الإمام مازرًا جرّيّكَنّ دَهَا قوَّتِيْدِر. وَجَدَ <تصفيق> <تصفيق> الرَّفِيعَ جِيم. ها أُوْدَا يُوْقْ أَصْلِيْ يُوْقْتُر. وَقَد أَشَارَ إلَى ذَلِكَ Haydar biliyorsunuz Şafii İmam Şafii ilme mezhebine mensuptur. Haythu <gülüyor> su'ila an-salah ve selamı akib ezan bil keyfiyeti'l-ma'rufe ay bu mübarek insan bu ezandan sonra cehren yapılan Aişe (s.a.v.)'ye yapılan salatü selam üzerine soru soruldu. Faqala rahimeullah el-aslu sünnetun. Asıl itibariyle Aişe (s.a.v.) namaz ezandan sonra salat ve selam getirmek sünnettir. Tamam mı? ancak ve keyfiyet bidatun tamam mı el keyfiyet bidatun onun için şu izafiyem deminki Adib ki hadi kardeşin değindi el bidatu'l bazı yerlerde aslı vardır ama şu peleyle yanaşıyorlar tıpkı burada olduğu gibi yani yani Hz. Osman sallallahu ve var ama bu keyfiyette söylemek aslı yoktur sünnette nasıl cehren ve ezanla bitişik ama İmam ezandan bittikten sonra kendi kendine diyecek ki en kısası mesela Allah salli ala Muhammed ve ta Allahümme salli ala seyyidine Muhammed veyahut ta Allahümme salli Allahümme berkene salatu l ve her ezanı işiten de bunu söylemesi sünnette. Dikkat ediyoruz ki el aslu sünnetir. Yani ezandan sonra aleyhissalatü vesselam'a ve vesselam'a getirmek sünnettir. Ama keyfiyet itibariyle bidaattır. Ey bu şekilde cehren ezandanmış gibi göstermek nedir? Bidaattır. ومعناها ديركي أنها أنه بدعة إضافية ديركي هذه الجملة تمام جهرا إضافية ببدعات يعني أكبر بدعتر فهو باعتبار ذاته مشروع أي عليه صلاة وسلامة إذا أنضص رأركس كان ذي كننا ونصلاة وسلامة قلت لك مشروع در وباعتبار كيفيته غير مشروع أما كي فيت آتش الصندان مشروع ديلدر فهو kesalat-ı ragaib tıpkı salat-ı ragaib Eşhaban'da var Hacap'ta yapılan kıldıkları namazlar gibi. Nedir bunlar? Aslında namaz var. Ama bu keyfiyeti vermek İslam'da yoktur. Maman <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. el <gülüyor> ragaib yani fazilet, faziletli günler yani tamam mı? Faziletli günler içerisinde yapılan bazı ibadetler <gülüyor> yani eynak Lakin hâdîhî râgbâ ya üstâd, hâdîhî râgbâ leysad-sahîhâ yani, eynâ. Taip, üçüncüsü et tâzînl il ou el-küsûfeyn. Ve burada, es-sünnet-ü't-terkiyenin içine giriyor. Allah ve selam onun döneminde, ashabı, tabi'in, et baat hiçbir zaman, bayramlar için ezan okumadılar kamet de getirmediler. Tamam mı? Bayram bayram namazları için ezan okunmaz. Bir de kamet de getirilmez. Tamam mı? Bazıları as-salatu cemia diyorlar. Bu da doğru değildir. Çünkü Hz. Aişe ve bayram namazını kılacağı zaman direkt ne yapıyordu? Allahu ekber tekbiru ihram alıyor. Tamam mı? Ondan sonra herkes safa geçiyor, namaz kılıyor. Bazıları as-salatu cemia diyorlar. Tamam. Mı? Bazıları ezan okuyorlar maalesef şiddet bazı ülkelerde. Yani diyorlar ki ezan okumak sünnettir. 5 vakit namaz için namaz ezan okunuyor da e bu da bir bu da bayram namazı da bir namazdır. Niçin biz buna namaz okum okumayalım? Ezan okuyalım diyorlar. Öbür tarafta el-kusuf, kusuf namazı veya kusuf. güneşin tutulması veyahut da ayın tutulması bazı yerlerde bu güneşin tutulmasıyla ve da husufun tutulması için ne yapıyorlar? Minarele çıkıyorlar, ezan okuyorlar. Bu da nedir? Bu da bidattır. Ve aleyhissalatü vesselam burada ne yapmıştır? Eğer bunları terk etmiştir, terk etmişse, onun ümmeti de bu gibi ezanları terk etmek onlar hakkında nedir? Sünnettir. Niçin? ve vesselam'ın terk ettiği, yaptığı fiil, sünnet olduğu gibi aynı zamanda terk ettiği şeyse terk ettiği şey de onu terk etmek sünnettir. فَاِنَّ الْاَذَانْ مِنْ حَيْثُهُوَ قُرْبَةٌ Diyor ki ezan asıl itibarıyla diyor yani Allah'a yaklaşmaktır. Güzeldir yani. Niçin? Allah'u Ekber yani. Allah Celle Celaluhu yüceltiyor ezanda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öbür tarafta اَشْهَدْ وَاَلَّا اِلَا شَهَدْتِ ki Allah'tan başka hak ma'bud yok Ama bu onun yeri değildir efendim. Yani mesela Namaz esnasında Kur'an okuyorsun Allah ve Vesselam'ın ismi geçiyor. İsmi geçtiği zaman ne Aleyhisselatü Vesselam ne de onun ashabının esnasında onun ismi geçtiği zaman mesela Sallallahu Aleyhi ve sellem demiyordu O zaman Kur'an okurken namaz esnasında onun namaz esnasında Kur'an okurken ona salat ve selam getirmek cehren getirmek nedir? Sünnete aykırıdır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü selam burada terk etmiştir. Biz de terk edeceğiz. Ama namazın dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığı zaman bazı alimler diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığı zaman ona salatü Vesselam getirmek vaciptir. Bazıları diyorlar ki müstehaptır. Tamam Ve biliyorsunuz birçok hadislerde Aleyhisselatü Vesselam tehdit ediyor. Diyor ki benim ismim anıldığı yerde diyor kim bana salatü Vesselam getirmese o kişi Cimri'nin ta kendisidir. Ve bu gibi hadislere dayanarak bazı alimler Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığı zaman ona salat ve selam getirmek vaciptir diyorlar. Bazı bazılarda diyorlar ki vacip değildir. Sünnettir. Yani mendüptür, müstehaptır. Ancak namaz esnasında yani imam okurken orada aleyhissalatü vesselam ismi geçtiği zaman orada ana verip de sallallahu aleyhi ve sellem demek nedir? Vidattır. Çünkü aleyhissalatü vesselam burada bu gibi şeyi getirmemiş. O zaman orada terk etmişse biz de terk edeceğiz. وَبِعْتِبَارْ كَوْنِهِ الْعِدَيْنْ اَوْ الْكُسُفْ بِدَعْتُنْ beş vakit namaz için ezan okunuyor. Öyle değil mi? Öbür tarafta mesela Hüthman radıyallahu ta'ala en döneminde biliyorsunuz Müslümanlar çoğaldığı için şimdiki gibi mikrofonlar falan yoktu. Ne yapıyor Hüthman? <gülüyor> Onun için daha dikkat ediyorsanız Söyde Arabistan Allah şimdiye Allah kadar Allah. Cuma günleri saat 10'da falan 10 buçukta ezan okuyorlar Cuma günleri. Halbuki bu ezana gerek kalmadı. Mikrofonlar var, minareler var. E, tamam mı? Yani bu gibi ezanı terk etmek lazım aslında. Ve bu gibi ev. Mesela şimdi Suudi Arabistan, Mekke'de ve Medine'de yapılan imamın arkasında yapılan tebliğ. Evet. Yani Ebu Bekir radiyallahu ta'an döneminde aleyhissalatü vesselam hastaydı. Ali vesselam'ın sesi çıkmıyordu, mikrofonlar falan yoktu. Allah'u akber dediği zaman Ebu Bekir yüksek sesle arkasında Allahu Akbar ki herkes ne? Herkes duysun. duysun bu mikrofon yerinde. Tamam mı? Ama şimdi <gülüyor> mikrofonlar var, şunlar var, bunlar var. Zaten camide bütün memumlar imamın sesini işitiyorlar. Sen imamın arkasında kalkıp da tekrar. İmam diyor ki Allahu Ekber. O da arkasından diyor ki Allah. Bu birçok cahil, tekbiretül ihramı imam söylediği zaman almıyor. İkinci adam söyledikten sonra alıyor. <gülüyor> <Alâlamâ, alâlamâ. gülüyor> Millet cahildir kardeşim sen. Sen aleyhissalatü vesselam'ın sünneti satbik etsene. Tamam mı? He. Rabbenâ ve lek'el hamd sen kanki annasıyla Rabbenâ ve lek'el hamd nusen sen onu söylemene ne gerek var Ha o zaman yani söylediği Arabistan'da binaatlardan nasibini almış maalesef şiddet Daru'l-Tevhid tevhid o zaman Kurban bayramı şey Kurban bayramı var Ramazan bayramı ve küsuf ve husuf anlarda kesinlikle ezan okumak nedir? Bir de hatırl, Hazreti ve terk ettiyse bizim hakkımızda onu terk etmektir. Dördüncüsü el istiğfar akibüs salat ala hey'et el ictema Türkiye'mizde yapıldığı gibi. Biliyorsunuz Türkiye'de imam selam verdikten sonra imam ne yapar? Sesli bir şekilde. <gülüyor> ve hepsi de aynı duayı söylemiyorlar. Herkes çeşit, her müezzinin bildiği şeyleri söylüyor. <gülüyor> Birçok camide maalesef şiddet ve Vesselam'in yaptığı dualar ters bir dua yapıyor. Ne Ebu Hanife'nin mezhebinde var bu. Ne de Şafi'nin, ne de Hanefi'nin, ne de Hanbeli'nin. Kendi kafalarına göre bu hocalar tamam mı? Veya da bu müezzinler kafalarına göre bir şey oluşturmuşlar. Ondan sonra bazı yerlerde mesela şeyde dua Allah'ım Allahümme ellerini çeviriyorlar. Diyor ki Allahümme ecirne çeviriyor ellerini. Dua ettiği zaman kaldırıyor. Neden? Yok. Böyle bir şey yoktur. Sünnette öyle bir şey yok. Ha o zaman bunu oluşturmak nedir? Bu oluşturmak bidaattır. Ve bunun yaptığından dolayı yani sahib almadığı gibi Allah onu affetse, affetmezse ona iqab bile verebilir. Çünkü sen Allah ve Resulünün söylemediği veya da mükellef kılmadığı şeylerle insanları mükellef kılıyorsun. Senin hakkın değil bu. Bu dindir. Din Allah ve Resulünün dinidir. Allah ve Resulünün sözlerinden başka kimse dine bir şey sokuşturamaz din konusunda tek kelimeyle, din Kur'an ve sünnetle mahduttur. Tamam mı? Mana itibariyle ashabın anlayışına uygun olacağım. Kalkıp her müezzin tıpkı Hristiyanlar ve Yahudiler gibi kahir, papaz kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bizim dinimiz öyle değildir. Bizim dinimizin uslu, usulu var. Kıyamet kopuncaya kadar bu usul değişmeyecek bir usuldur. O da nedir? Kur'an ve sahih sünnet. Kur'an ve sahih sünnet Allah'ın emriyle Nedir? Tahriften ne yapılmıştır ve da ne yapılacaktır? Korunacaktır. İnne nehnu nezzelne zikra ve inne laul hafizun. Ve sahih sünnet bu zikrin içerisindedir. O zaman <gülüyor> namaz selam bittikten sonra sesli bir şekilde tesbihleri yapmak, istiğfar çekmek tamam mı? Kesinlikle caiz Herkes kendi kendine tesbihini yapacak. Herkes kendi kendine tesbih. Eğer Türkiye'de müezzin Subhanallah demeden kimse Subhanallah Subhanallah demiyor. Herkes imama bağlıdır. Hani namazda anladık imama bağlıyız. Ondan önce hiçbir hiçbir rükun yapmayacağız. Ama tesbih. Tesbihte biz müezzine bağlı değiliz. Ben tesbih ederim etmem mesela yolda ederim. Belki de etmem. Bu sünnettir. Sen milletine oraya kendine bağlıyorsun. Nereden getirdin bunu sen? Kim söylemiş bunu? Resul söylememiş, sahabi söylememiş, tabiini söylememiş, şu, Neden getirdin bunu? Bir de söylediğin zaman herkes sana çurlanıyor. Tamam mı? Ve hemen sana vahabilik damgasını vuruyorlar. Bu adam. Hacı Hoca. He, ve diyorlar ki işte bak böyle muhru vuruyorlar bu adam. Sırtına muhur vuruyorlar bu adam vahabidir. Sünneti eğer gerçekten Muhammedun Abdülhuheb böyle yani sünnete göre yaşıyorsa ve sünneti yaşadığından dolayı onu bu şekilde lakaplaştırmak ne mutlu o adama. Gittikçe sevabı artıyor o insan. Rabbim onu rahmet etsin. Evet. Evet. Hocam işin en tarafı karşı gelenler Hacı Hoca. Din adamları yani kası bilir. Evet. O zaman tesbih, namaz bittikten sonra tesbih herkes kendi kendine yapacak. Herkes tesbihini kendi kendine <gülüyor> yapacak. 3 dakikam zor hocam. <gülüyor> Tabii. 5.si diyor. El Ezenu'l Cuma'da içeride Ve Bu Mekke ve Medine'de de mevcut. Maalesef şiddet. Tevhid Diyarında Mekke'de ve Medine'de iki ezan okunuyor. Ezan vakit ezanı okuyor. İmam gelince mihraba çıkıyor, kalkıp tekrar hemen ezan okuyor. Ve bu bizim Türkiye'de biliyorsunuz mevcuttur. Şafii'ler de yapıyor, Hanefiler de yapıyor. Tamam mı? Ve maalesef şiddet doğru değildir. Resulullah sallallahu hücresinden geldiği zaman direkt minbere çıkıyordu. Tamam mı? Ve direkt yani vakit ezanı okunduktan sonra minbere çıkıyor ve hutbesini veriyor. Kimseyi bekleyip orada namaz bile yoktur. Ezan okunduktan sonra biliyorsunuz Türkiye'mizde maalesef şiddet İster Şafii'ler olsun, ister Hanefiler olsun. Suriye'de gene o şekilde, Lübnan'da gene o şekilde. Yani ben bu ülkeleri gezdim. Bunlarla haşır neşir oldum biliyorum. Pakistan'da mesela gene o şekilde. Bu adamlar ne yapıyorlar? Birinci ezan okunduktan sonra, tamam mı? Ondan sonra bir bakıyorsun ki herkes çık kalkmış sünneti kılıyor. Cumanın sünneti yok ki, ilk sünneti yok. Son sünneti var. Cuma'nın ilk sünneti, hiçbir mezhebin, hiçbir mezhebin görüşüne göre Cuma'nın ilk sünneti yoktur. Antakya'da var Müezzin. Antakya'da Biz sana Antakya'da demiyoruz, diyoruz ki sünnette yoktur. <gülüyor> güzel anlat. anladım yani müezzin e ezan okunduktan sonra cemaat kalkıyor iki sünnet kılıyor. Diyor, ya evet. Türkiye'de güzel diyoruz Allah. ki zaten onu söylüyoruz diyoruz ki Türkiye'mizde şafi maalesef şafiiler ve hanefiler birinci ezan okunduktan sonra herkes kalkıyor sünnet kılıyor yani cumanın sünneti cumanın ilk sünneti yoktur bu bir ikincisi hanefiler ve şafiiler cuma günü hanefiler az zuhur akhir diyorlar Şafii'ler cemaatle kılıyorlar. Her ikisi de büyük pot kırıyorlar burada maalesef şeydi. Sünneti aslı yoktur. Şafii'ler biliyorsunuz cuma namazı bittikten sonra bir kişi mihraba geçiyor. Hanefiler hepsi arkaya gidiyor. Şafii'ler hepsi öne, öne öne gidiyor ve orada bir kişi kendilerine seçtikleri imamın arkasında öğlen namazını cemaatle kılıyorlar. Acayip. Ali ve selam bir vakit iki farzı kılmamıştır kardeşim. Bu kıldığın cuma namazı zaten öğle namazın yerine geçiyor. Ne kalkıp da kafana göre sen kalkıp burada öğle namazını cemaatle kılıyorsun. Veyahut da henefiler ne yapıyorlar? Hanefiler kaç rekat kılıyorlar? 13 rekat falan. 4 önce değil mi? Ondan sonra 4 farz. Ondan sonra Sünneti cumanın sünneti bir de öğlenin sünneti. Nereden geldi bu kardeşim? Cumanın farzı 2. Bir de cumanın farzı 2 var zor değildir bu. Hz. Aişe tatavesselam, ashabı tabiîn, etbâ'ut tabiin, cuma namazını kıldıkları zaman 2 rekat kılıyorlar ondan sonra ve aleyküm bitti. Bir de şafiiiler daha kötüsünü yapıyorlar. Bir de cemaatle kılıyorlar mübarek efendiler. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Evet. Tayip. Demek ki cuma günü mescidinin içinde mescidin içinde ezan okumak nedir? Kesinlikle sünnet değildir. Doğrusu ikinci ezan okunmayacağı gibi ezan okuduğu zaman da caminin içinde değil, caminin dışında ezan okuyacak. Her ne kadar mikrofon varsa mikrofon caminin dışında yapılsın. Cami içinde ne yapıyorsun? Aleyhisselatü ve sellem müezzinleri caminin içinde namaz, ezan okumuyorlardı. Caminin dışında ezan okuyorlardı. Ve Burada bile siz dikkat ediyorsanız ezanlar caminin içinde okunuyor. İmamın durduğu yerde. Cami, mesela minara var. Mikrofonu oraya yerleştir. E vakit girdiği zaman müezzin minareye girsin, Türkiye'mizde elhamdülillah bu birçok yerlerde bunu yapıyorlar. Yani. Genelde minarelerde ezan okuyorlar. Yani burada isabetlidirler maşallah. Güzel yani. Söğüde Arabistan'da, maalesef şiddet işte buna uymuyorlar. Söğüde Arabistan'da birçok yerde ezanı caminin bizzat caminin içinde mikrofonun içinden okuyorlar. Tamam mı? Ve Medine'de siz görüyorsunuz ha haremde falan ee, o şekilde. hocam fe innel ezan fi dâtihi meşru'un ve bin nazar ile mekânihi mubtedi'un. Yani ezan asıl itibariyle meşru'udur kendi zatında ama mekanda, o da o mekanda ezan okumak nedir? Bidâttır. Bitti mi? Süre bitti. Süremiz bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve verirse gelecek hafta bu konumuza devam edeceğiz inşallah. Hadi vallahu alem ve ve lâ Hocam, bir kardeşimiz okumak için Amerika'da ve artık iki yıldır yaşıyor ve daha ne kadar yaşayacağını orada yaşayacağı malum değil kendi ev olarak saymıyor. Orayı kendi olarak ev olarak da saymıyormuş. Şimdi kardeşimiz orada seferi mi olacak yoksa nasıl kılmalı namazını? Elhamdülillah. Yok madem ki mesela orada ikamet et etmek için gidiyorsa, çünkü orada okumaya gidiyor. Ama diyelim ki ticarete gitti Amerika'ya. Veya hotta tedavi etmek tedavi olmak için gitti mesela. Bu tedavisi devam ettiği müddetçe seferi sayılır, yani seferi kasır yapacak. Tamam mı? Çünkü bu adam ikame etmeye gitmemiştir. Ama öğrenci muhim sayılıyor. Şura, Öyle değil mi? Şey Şimdi iş, biz mesela biz, Söyledi Arabistan'da işçi olarak çalışıyoruz mesela, Hı -hı. tamam mı? Yabancı olarak. Burada bir senede bir izine gidiyoruz veya gitmiyoruz mesela. Yani senede bir izine gidecek diye burada bu sefer bir sene boyu burada seferi namaz mı kılacak? Doğru değildir. O zaman Amerika'da söndürme tamam mı? Söndürme, söndürme. Amerika'da öğretim için gittiyse söndürme. orada bulunduğu müddetçe mukim sayılır. tamam mı? Ama Amerika'dan Türkiye'ye gittiği zaman Amerika bu yol esnasında seferi sayılır. Amerika'dan Türkiye'ye giderken bu yol esnasında seferidir. Örneğin uçağa bindi. Öğle namazı vakti geldi uçakta. Orada kalkar. Dört reka değil iki reka kılar. Allah alem. Evde yatsı namazını gece yarısı'na e, doğru kılınca ezanı o zaman okumak caiz mi? Şimdi eğer gerçekten yani tabii ki bu adam tek başına ne yapacak? Tek başına namazı namazı ertelemeyecek. E, namazı erteleyecekten yani e, nafile namazları ama farz namazı ne yapması gerekiyor? Camiye gitmesi gerekiyor. Allahu ekber diyor, camide ezan okuyor. Beyefendi yani Ali zat bir hadiste diyor ki yatsı namazı ne kadar gecikse o kadar faziletlidir. Yani gece gece namazı şey gece yarısından önce olması gerekiyor tabii. Hanefiler Hanefilere göre yatsı namazının vakti yatsı namazının vakti girdikten fecir namazının vaktine kadardır. Ama cumhura göre fecir namazı şey ayatsı e, namazı yatsı namazının vakti girdiği andan Gece yarısına kadardır. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Buluruz mesela matematikmen yatsı namazından şey akşam namazından fecir namazına kadar kaç saat var mesela? 8-7 mesela 12, 12 saat. 12 saat olduğu zaman mesela mevsimlere göre bazen saat 11'e gelir. Bazen saat 12'ye gelir. Mevsime göre değişiyor. Tamam mı? Ha, o zaman yani mesela diyelim ki kışın Kışın 12'yi geçmeyecek. Yazın 11'i geçmeyecek. 11'i geçtiği zaman o zaman o namaz ne olmuş olur? Tehhir edilmiş olur. Yalnız mescitlerde ezan okunup Müslümanlar namaz kılarken bu Müslüman tek başına yatsı namazını gece, namazı, gece yarısına kadar ertelemesi caiz değildir. Niçin? Çünkü cemaat farzdır. Hocam, bu soruyu kadına göre cevaplarsanız diyor, ha, kadın, yani kadın için ha. E, desin ki kadın yani soru eksik geldi evet kadınlar için söz konusu değildir bir kadın bir kadın, yatsı namazını yani gece yarısından öncesine kadar erteletebilir ve kılmak istediği zaman ezan okunur mu okunmaz mı doğrusu okunmaz niçin çünkü asıl itibariyle camilerde ezan okunmuştur ama dağa gitti barra gitti mesela Barra gitti. E ezan orada yani camiler yok. Hiç ezan okunmadı. O zaman o namaz vaktinin ne zaman kılsanar o zaman o zaman ezan okurlar. Örneğin Barra gittiler. Cami yok. Diyelim ki saat 11'de namaz kılmak istiyorlar. O zaman kalkacak bir kişi ne yapacak? Ezanı okuyacak ve namazı kılacak. Ve bazı alimler diyorlar ki en efdalı en efdalı ezanın vaktinde kılmak namazı geciktirmek. Ve en doğru görüş de budur. Allahu Alem. Yani namaz, yatsı namazının vakti girdiği zaman müezzin kalkacak. Ezanı okuyacak. Barda yani dağa çıktığı zaman, sahraya falan. Ondan sonra geciktirsinler. Gece yarısından önce kalkarlar orada. Yatsı namazını bir kişi kişiyi getirir ve orada yatsı namazını kılarlar. Eğer şehirden uzaksa seferi yönden o zaman yatsı iki rekat kılarlar. Yok eğer seferi değilse Sefer sayılmıyorsa o zaman yası namazını dört rekat kılacaklar. Allahu alem. Ben, so, soru konusunda kimseyi küstürmeyin. Ben iki Özellikle. yıl önce Ayşe, ben bir müdahale Musa kardeşten gelen soruları ekleyin bir şey olmaz. Ama şahıslar tarafından sorulan sorulara cevap vermemiz daha iyidir. Maksat küsmesinler yani ya, yazık. Ama Musa abiden geliyorsa ekleyin bir şey olmaz. <gülüyor> ben iki yıl önce askerliği yaptım. Benim sorum şu. Hocam bazı kişiler diyor ki askerlik Allah'ın emri diyorlar. Allah hala. <gülüyor> askerlik Allah'ın Veya peygamber hoca diyorlar Türkiye'de. <gülüyor> evet. Ben bu siyasi siyasi soruya cevap vermek istemiyorum. Maalesef. Siyasi Çok sorulara burnumu sokmak istemiyorum. Yani bu evime bir Hı. soruya cevap vermek istemem. Siyasi sorudur. Burada ben kendime de başkasına da problem yapmak istemiyorum. E, hocam ben yarın... Türkiye'deki hocalarımıza sorsunlar. Ben yarın öğrenciyim. Öğle ile ikindi namazını bir hafta sonu mu? Boz'u birleştirebilir miyim? İkindi saat 14.20'de başlıyor. O zaman ben işbaşı yapıyorum. Bir daha bir daha sor bir daha. Diyor ki ben yarın öğlenciyim. Demek ki işbaşı öğlen yapıyor. He. He. Öğleyle ikindi namazını diyor. Bir hafta e, sonu mu diyor orada bir e, açık değil. Bocu sonu birleştirebilir miyim diyor. Öğleyle ikindi. Bakayım midir bu kardeşimiz? Şükran Bey. Orada o ülkelerde saatle çalışılıyor. Yani beş saat makinenin başında kaliteli nefes alabilir. Ee, namaz saati geçirgine şey Ben çalıştığım için gördüm biliyorum. Şimdi biliyorsunuz ve Vesselam bir ara mukim iken cemi yaptı. Ama sordular ya Resulullah hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptığını gördük dediler. Dedi ki burada ümmetimi şeye düşürmemek için ben bunu yaptım. Yani demek istiyor ki ve Vesselam zaruri anlarda zaruri anlarda ne yapabilir kişi iki namazı birleştirebilir. Ve bu birleştirmeyi alimler iki çeşitliyorlar. Örneğin bir adı, bir doktor mesela bir doktor ameliyata girecek. Tamam mı? Bir doktor ameliyata girecek. Saat kaçta girdi mesela? Diyelim ki saat 11'de girdi. Gündüz 11'de girdi. He, yani saat buçukta falan ancak ameliyat bitebilir. O zaman bu doktor, bu doktor ameliyattan çıktıktan sonra ne yapar? Cemaatü tekhir yapar. E öğleni ikindiye birleştirir. Öğleni ikindiyle. Tamam mı? Veya hotta öğlen namazının vakti girdi. 12'de diyelim ki ezan 12'de okuyor. Doktor ameliyata girecek. Tamam mı? Ancak akşam vakti girdikten sonra ameliyat bitiyor. Ne yani diyelim var? ki saat de, E de, o zaman ikindi namazın vakti çıkmış olur. O zaman ne yapabilir? O zaman cem takdim yapabilir. Yani ikindi namazını öğlen namazıyla Meryem. kılacak. Ondan sonra ameliyete girecek. Ve yahut da mesela Meryem. bir hasta tamam mı? Bir hasta bu hasta da yani devamlı namaz kılamıyor zorluk çekiyor bazı halime diyorlar ki böyle hastalığa muptela olan bir hasta diyor o zaman diyor cem'u takdim veyahut da cem'u teahhir yapabilir ama hiç zarureti olmadan ve tabi bu kardeşimiz ben is, iş mesaisini bil, bilmiyorum nedir ne, ne değildir onun için ben bizzat onun iş mesaisine değinmeyeceğim çünkü bilmiyorum onun iş mesaisini bilmiyorum keyfiyetini bilmiyorum ama burdur diniat ve senemin ve alimlerin söylediği şeyi söylüyorum ben. Tamam mı? Yani gerçekten zaruri zaruri zaruri anlarda mukim ikam bile bazen cemu takdim ve cemu ta'hir yapabilir. Vallahu alem. Yani burada şey. Burdan Şiilerin yaptıkları gibi biliyorsunuz Rafiziler 3 vakit namaz kılıyorlar. Yani fecir namazını kılıyorlar. Bir de Ölen namazı ile ikindiyi birleştiriyorlar. Akşam namazı ile yatsıyı birleştiriyorlar. Yani böylece günde 3 vakit namaz kılıyorlar. Yani 3 vakit nasıl? Yani 3 anda. Fecir namazını tek başına, öğle namazı girdiği zaman tamam mı? <gülüyor> öğle namazı ile ikindi veya otel namazı ikindiye, baba. akşam namazı ile yatsıyı ya yatsıyı öne alıyorlar veya akşamı yatsıya bırakıyorlar. Hey Tabii ki Sünnette böyle bir şey yoktur. Benim başıma geldi Japonya'dan. Ha buyurun. Sabah namaz geldi vakit, Ben iş başındayım. Ee, ben yani makinenin başındayım. Sabah namazı vakti geldi ve namaz vakti geldi, bırakamıyorum makineyi. O anda da e, şafak söküyor. Ben hayır sıkılıyorum, namaz kılamıyorum diye sabah namazını. Yani makineyi de bırakamıyorum. Onlar da anlamıyorlar bu durumu. Bırakamıyorsun. Ne yapıyorsun? O zaman ben bu mesleği bıraktım hocam orada. Buna çok iyi etmiş. <gülüyor> bu, bu şirktir arkadaşlar. Şu gördüğünüz nazar boncuğu, Kaşık'ta olan nazar boncuğu şirktir. Başkan, oh. ben almadım hocam. Aldın almadın. Sen. Görmedin. Şimdi, şimdi, şimdi ah. atarım bunu. Sen, evin ürün emrisin. Ama görmedim hocam. Muhahid bir adamın, selefi bir adamın böyle şeylerin bulunması gerçekten... Yok sepetlenme. Dur bir dakika gel buraya. Hadi şeyi koparsın hadi şeyi. Hı. Yok böyle sen zarar verdin sen. Sen o boncuğu çekeceksin, evet, kaşığı bırakacaksın. Çünkü şimdi abi, sen burada sen der, hocam, şey burada yaptı, sen hocam, zarar ben. verdin. Oraya attık. Biz gittikten sonra çıkacağız, oradan. Ee. <gülüyor> <gülüyor> alalım şeyi. Ha buyurun buyurun söyle. <gülüyor> <gülüyor> Selefi salih'in görüşüne göre Selefi salih'in görüşüne göre kerahat vaktinde vakit namazı kılınır mı? Yani neyi hangi, neyi kılacak? Neyi gene kerahat vaktinde? Ee, bir şey. Namazı Allah'a. Yani ne gibi? Ne namazı bu? Kerahat vaktinde vakit Kutlak namazı. Mutlak namaz mı olacak? Vakit namazı nasıl kerahat vaktinde olacak? <gülüyor> Allah hızası. O zaman ikinci sorusuna geçelim. Türkiye'de mesela öğle namazı 12'de mi hocam? Ikindi namazına 45 dakika kalan yarım saat, bir saat yolcu var. Kaldığı zaman buna kerahat vakti diyorlar. Çünkü o saat, o saatte artık ikinci, ikindiye yakın oluyor. Buna kerahat vakti diyorlar. Şimdi kerahat vakti biliyorsunuz. Kerahat vakti bellidir. Tabii bu kardeşimizin sorduğu sorduğu anlamadım ben. Yalnız ben kerahat vaktini anlatayım. Tamam mı? Selefin anlayışına göre namaz şey Güneş göğün ortasına geldiği zaman Tamam mı? O an için Nafile namaz kılmak caiz değildir. Ancak Mescide girdiği zaman Tehiyyatul mescid müstesna. Bazı alimler abdest namazını da müstesna ediyorlar. Bazı alimler abdest namazını müstesna etmiyorlar. Çünkü abdest namazı sebeplerden değildir. Bir de sünnettir abdest namazı. Ama mescit namazı nedir? Farzdır. Ha o zaman kerahat vaktinde örneğin namaz, öğlen namazı saat 11'e 10 kala ezan okunuyor. Yani 11'e biliyorsunuz gök, güneş tam ortaya geliyor. Tam ortaya geliyor, 12, 12, 12. batıya, batıya. 12'ye, 11'e, 11'e, 10'e değil. Ya ben misal veriyorum, ha. ben misal veriyorum ben. Güneş tam ortaya geldiği zaman ne olmuş oluyor? İşte bu kirahat vaktidir. Batıya doğru, tabi burada Söğütü Arabistan'da batıya doğru, daha başka ülkelerde daha başka yere doğru olabilir, tamam mı? Bu güneş, e, göğün ortasından batıya doğru kaydıktan sonra, Öğlen namazının vakti geçer. Ortada olduğu zaman kerahat vaktidir. İşte o an için namaz kılmak haramdır. Ama alimler demişler ki o an için mescide girdiyse o zaman bu mescit namazını kirekatlı kıldığı zaman bu müstesnadır demişler. Bazı alimler abdest namazını da müstesna kılıyorlar. Tamam mı? Bazı alimler diyorlar ki abdest namazını kılmakta bir beyis yoktur. Bu bir. İkincisi güneş tam çıktığı zaman Fecir'den, fecir namazından sonra güneş tam doğduğu an o da kerahat vaktidir. Bir de buradaki kerahat tenzihen değil, tahrimen mekruhtur. Ay haramdır. Tamam mı? Ve biliyorsunuz Hanefiler mekruhu iki şekil iki şekilde anlatıyorlar. Bir tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Tenzihen yani harama girmeksizin, tahrimen yani harama girerek. Ha o zaman bu kerahat vakti denilen vakitlerden namaz kılmak haramdır. Güneşin ilk çıktığı an, güneşin Tepede. göğün ortasına geldiği zaman, bir de güneşin tam battığı zaman. İlk çıktığı an derken kaç dakika mesela? Bu yani haram? burada alimlerimiz, yani he, alimli, yok, alimlerimiz burada, güneş çıktıktan 10 dakika sonra Kımar. namaz kılabilirsiniz diyorlar. Eğer farzı, mesela uyumuş fecerden, tam uyandığı zaman mesela diyelim ki diyelim ki 5 dakika var. O zaman için çünkü bu farzdır. Eğer mescit namazı ne mescit namazını kılmakta bahis görmüyorlarsa farz namazını kılmak çok daha evladır değil mi? Bu çünkü bu farzdır bu. Yani farz, öğleleyin yaptı. ikindi namazında yattı. Bir tamam. uyanıyor ki akşam namazına 5 dakika var. Yani bu kerahat vaktidir aslında burada o da namaz kurmakta bir beys yoktur. Hatta alimler diyorlar ki bir rekatı yetişirse bütün namazı yetişmiş olur. Bu ister öğlen namazı olsun, ister ikindi namazı olsun, ister akşam namazı olsun, ister yatsı namazı olsun. O, bu bu e, yetiştiniz, cemaat bitirmiş. E, yani namaz maksadınız cemaat yetişmek. Yetiştiniz, cemaat bitirmiş, yine cemaat sevabı alıyorsunuz. Bu haddi hadislerine geçiyorlar. Yani. Bir, ha, bir, da, da, da, bir daha da. anlat bakalım. Yetiştirdim cami sen, maksadım cemaat sevabını almak. Cemaat bitirdi. Bitir. Eğer burada, eğer burada ifrat yapmadıysa, burada ezanın okuduğu zaman ne yapacak? Hiçbir şeyler mesul olmayacak. Abdestini alır, camiye gidecek. Ve o gidiş esnasında bazı engeller olursa, namaz bittikten sonra bile camiye gittiği zaman sevabını alıyor. Ama ezan okunuyor adam işiyle uğraşıyor beyefendi. Bir ara giderim giderim. Ha işi uğraşıyor veya da birisiyle konuşuyor. Yani ezan okunduktan sonra Eissetü'ssem ezan okunduğu zaman var ya her şeyi bırakıyordu. Hemen namazla meşgul oluyordu. Ya abdest alacak işte. Gene bazı Müslümanlar maalesef <gülüyor> şiddet namaza pek fazla önem vermiyorlar. Cemaatle. Hatta biliyorsunuz ha. Yani cemaatle namaz kılmak. Biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde Ölen namazında vakit ikindi namazın vakbakiyosun ki ikindi namazı vakti girecek, Hala millet geliyor daha öğlen namazını kılıyor. Öyle değil mi? Veya ikindi namazını kılacak akşam namazına yani o ikindi namazın vaktinden akşam namazına kadar giden gelenler yeni namazlarını kılıyorlar. İlla min Allah. min Allah tabii. Tamam mı? Ha o zaman bu nedir? Bu doğru değildir. Ama gerçekten ezan okunduğu an abdestini alıyor. Ondan sonra camiye gidiyor ama bu gidişinde engeller oldu, engeller çıktı ve camiye yetişemedi. Yani bütün tedbirlerini aldı. Ha bu tedbirleri almakla beraber camiye gidip imam namazı bitirdiği zaman o zaman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu yine sevap, sevaba nail oluyor. Yani cemaatin sevabına nail oluyor. Tamam mı? Burada şimdi bir ilk, ilk cemaatten sonra... İkincide cemaat oluyor, üçüncü cemaat bunlar. Doğru değildir, doğru değildir. Ama burada da yapıyorlar. Yok, uyguluyor. yapıyorlar. Ama bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Annesat ve döneminde, ashab döneminde, tabiin ve etbat tabiinin döneminde bir camide iki iki cemaat oluşturulmamıştır kesinlikle. bunlar bu şeyi nereden alıyorlar ya Kim ne? Bunların mı işte? Bunlar öyle. Hatta burada ben bizzat yani Şeyh Fazıl Ustamız Allah sizden de ondan da razı olsun. Bu konuyla ilgili soru soruldu. Dedi ki efendim ben dedi camiye giriyorum bakıyorum ki imam bakıyorum ki imam son teşehhütte. Ben burada imama mı uyayım yoksa daha başka şahıslarla cemaat mı oluşturayım? Diyor ki aynen bu şekilde cevap verdi. Diyor ki eğer diyor sen girdiğin zaman seninle beraber daha başka şahıslar varsa imama yetiş imama uyma. Onlarla beraber ayrı cemaat oluştur. Ama senden başka hiç kimse yoksa o zaman diyor imama uy. Halbuki ve vesselam diyor ki kişi camiye girdiği zaman imamı nerede gördüyse orada uyacak. Örneğin adam imam sucuttadır. Hemen tekbiratül ihram alıp sucuda kapılacak. Nerede olursa olsun ona yetişecek. Kru bir rekat yetişmiş olur. Ama sucuttayken bir rekat yetişmez. Ama yine de sucu sevabını alıyor. Çünkü orada tesbih yapıyor. Tamam mı? O zaman camide ikinci cemaat, üçüncü cemaat, dördüncü cemaat, beşinci cemaat yapmak kesinlikle sünnete aykırıdır. Hiçbir, bazı şahıslar, yani biliyorsunuz bir gün Aleyhisselatü Vesselam mescidinde otururken bir gün Aleyhisselatü Vesselam mescidinde otururken bak bir kişi girdi. Dedi, kim buna tasadduk edecek? Olu. Tamam mı? He. Bunu delil getiriyorlar ama bu delil yerinde değil. Deminki orada verdiğimiz bazı örnekler örneğin ezan okuyor. Mesela bayram namazında ezan okuyor. Ezan okumak sünnettir ama bayram namazında okumak sünnet değildir. Yerinde değildir değil ama ki ezan yerinde değildir. Burada o bu yaptıkları da yerinde değil. Nasıl Ali Sadvesani buna kim tasdik edeceğini dediği zaman çıktı cemaatten bir kişi. Albaker abi. Elmem isminin hatırlamıyorum. Orada bir kişi çıktı. O namazı kılmayan kişiye uydu. Dikkat ediniz. Namaz kılmayan kişiye namaz kılmayan kişiye uydu. Yani namaz kılmayan imam olacak. Ama diğeri ne oldu? Ona me'mum oldu. Burada ne yapıyorlar? Namaz kılan da yani imam da namaz kılmamıştır. Cemaat da namaz kılmamıştır. Öyle değil midir? Ha o zaman Ali Satt ve Se'min döneminde yapılan ile şu anda camilerde yapılan arasında büyük fark var. Ve Abdullah bin Umar bir gün fecir namazına geç kaldı. Gidiyor, bakıyor ki namaz kılmışlar, camide namaz kılmıyor. Evine gidiyor, çoluk çocuklarıyla cemaat yapıyor. Ve camide namaz kılmıyor. Niçin? Çünkü camide iki cemaat yapmak kesinlikle aykırıdır. Ve camide bir kişi mesela kesinlikle camide bu cemaattan başka cemaat olmayacağını bildiği zaman cemaate önem verecek. Ama nasıl olsa cemaat, ikinci cemaat, üçüncü cemaat, dördüncü cemaat, beşinci cemaat. Da böylece bakıyorsun ki akşama yakın gidiyor, bakıyorsun ki yine, yine birkaç kişi var, iki kişi cemaat olurlar. <gülüyor> cemaat olurlar. Ve Cumhur'a göre, Abu Hanife'ye göre, Şafi'ye göre, Maliki'ye göre, bir camide iki cemaat, üç cemaat, dört cemaat oluşturmak kesinlikle caiz değildir. Yani. Herkes tek başına kalacak. Geçtiği zaman cemaat yapıyor. Tabii, bir, de daha, bir de kötü şeyler de var burada Söyledi Arabistan'da. Bazen bakıyorsun ki cami büyüktür. Bakıyorsun ki orada bir cemaat var, evet. orada bir cemaat var, balkonda bir cemaat dün var, oldu, bir camide oldu. aynı anda bir iki yüz cemaat dün var. Iki. Ben. Dün iki tane oldu, birisi geldi, o dedi, o da tabi olmadı, o ayrı bir cemaat, Abi, o ayrı bir cemaat Yani bakınız, yani Şeyh Fevzan, Allah ondan razı olsun, benim ustadımdır. Ama her ustad, yani her söylediği doğru olmayabilir. Tamam mı? Gerçekten yani Fevzan, Rabbim ondan razı olsun. Gerçekten akidede, fıkıhta falan alimdir. Ama hembelidir adam. Yani hembeli mezhebine göre amel ediyor. Mutasibdir mi? Tabi. Yani İmam-ı gibi böyle müstakil değildir. ve tabi Üthemin gibi müstakil değildir. Yani mukayyettir. Adam Meten İbn Cibrin. O da benim ustadımdır. Ama o da mezhepçidir. Yani o da hembelidir. Yani hembeliğe göre fetvalarını gelen de o şekilde. Tamam mı? Favzan yine o şekilde. Ama İmam-ı Baz ile İmam-ı bin Uthamin bunlar gerçekten müstakil iki imamdır. Sahih hadisi gördükleri zaman sahih hadise göre amel ediyorlar. Yani mezhebi taklit etmiyorlar. Onun için yani burada en doğrusu İmam Abu Hanif, İmam Şafii ve İmam Malik'in görüşüdür. Hanbelilerin görüşü değil. Vallahu alem. Hocam Cuma suresinin 10. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikretin umulur ki kurtuluşa eresiniz. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz ve Vesselam döneminde bir gün Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken orada Şam, Şam bölgesinden kervan. kervanlar geldi. Yani ticaret kervanı. Bu kervan gelince çokları hemen hutbeyi bıraktılar, gittiler kervaneye, ticarete, alışveriş yapmaya gittiler. İşte burada Allah Celle Celaluhu, bu Cuma Suresi'nde Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Onları uyarıyor. Ey Biliyorsunuz sahih görüşe göre hutbeyi dinlemek vaciptir ve hutbe esnasında konuşmak kesinlikle caiz değildir. Hutbe verirken imam, birisi ona selam verse selamın cevabını vermeyecek. Birisi ona işaret etse ona bakmayacak, yani devamlı imamı dinleyecek hutbeyi dinlemek vaciptir. Kişi orada olduğu zaman konuşmayacak, elleriyle oynamayacak, kavbalık yapmayacak, bir şeyler oynamayacak. Sadece bütün can kulaklarıyla gözleri, kulakları imama. Ve biliyorsunuz hatip okuduğu zaman en doğrusu hatibe yönelip hatiba bakmaktır. Yani kafasını öne değil. Tamam mı? İşte orada Allah Celle Celaluhu işte burada ne yapıyor? Onları uyarıyor. Ey namaz bittikten sonra yeryüzüne dağılın istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Ve biliyorsunuz sünnete göre cuma günü tatil diye bir şey yoktur. Cuma günü de çalışabilirsin. Aleyhisselatü Vesselam döneminde cuma günü herkes istirahate çekilecek diye bir kaide yok. o da perşembe günü. Bu tatil biliyorsunuz yani Yahudi ve Hristiyanların adetlerinden birisidir. Yahudiler cumartesi günü, Hristiyanlar pazar günü ve bizim ülkemizde İslam ülkesinde maalesef şiddet biz Müslümanların cumasını ve perşembesini değil, Yahudi ve Hristiyanların tatilini yaşıyoruz Türkiye'de. Yani Türkiye'de cumartesi ve pazar günü tatil yapıyoruz. Türk toplumu %99'undan fazla belki Müslümandır ama tatil cumartesi ve pazar günüten geliyor. Ama İslam'da tabii ki, yani cuma günü tatil yapmak sünnet değildir ama eğer tatil yapılacaksa, bu toplumda Müslümansa tatili en azından Cuma günü olsun ki herkes, nice memurlar var cumalarına gidemiyorlar kardeşim. Nice öğrenciler var çünkü bütün öğrenciler Cuma günü okul esnasında okuyorlar. Hiçbir öğrenci camiye gidemiyor Cuma namazına. Hiçbir memur, çok nadir memurlar gidiyor. Ama yani belki %99'dan fazla memurlar gidemiyor çünkü onlara izin vermiyorlar. Yani o zaman Cuma namazından mehrum kalıyor. Ha o zaman ne yapmak lazım? İlle de tatil yapılacaksa en efdalı Cuma günü tatil yapıp, Müslümanların cumalarını kılabilmesi için tamam mı? Veyahut da yarım gün mesela. Cuma günü Müslümanlara fırsat vermek lazım. Yani mesela diyelim ki normal olarak mesai 8'de başlıyorsa Cuma günü mesela 7'de başlasın 11'de bitsin. Eğer namaz 12'de oluyorsa ki herkes Cuma namazına gitsin. Ha Cuma namazı bittikten sonra tatil diye bir şey yok. Cuma namazında ne yapılar? Herkes dağılır. Efendim ticaretini yapar yalnız iki ezan arasında yani hutbe ile birinci ezan arasında alışveriş yapmak kesinlikle haramdır. Yani ezan okuduğu zaman, vakit ezanı okuduğu zaman imam minbere çıkıyor hutbe verecek ve bakıyorsun ki bazı beyefendiler ev, dükkanlarında ticaret yapıyorlar veyahut da burada söylediği Arabistan'da olduğu gibi camilerin önde ticaretlerini yapıyorlar. Siz görüyorsunuz bu da Suudi Arabistan'da adam hutbe okuyor. Millet alışveriş yapıyor. Tevhid, tevhid diyarında bu. Türkiye'de değil bu tevhid diyarında. Bazıları işte heyet bulduğu zaman millet heyeti eleştiriyorlar ya bu heyet her şeyimize karışıyorlar diye. Ha o zaman efendim namaz esnasında hutbe verilirken Tek kelimeyle herkes hutbeyi dinleyecek. Hutbe bittikten sonra, namaz bittikten sonra git istediğin ticareti yap, istediğin kervana git, istediğin çarşıya de git, alışverişini yap. allah Alem. Camiye girdik, imama yetişemedik. Hemen ikinci cemaat oluşuyor. Olmasa olmaz mı burada demiş. Arap ömürlüklerinde. Cemaate katılmayıp namazı tekmeyi da Evet, En doğrusu sünnete uygun. Cemaati yetişmediği, yetişmediği zaman tek başına namazı kılmasıdır. İlk önce sünnetini kılar, Ondan sonra farzını kılar. Sünnet midir? Yüzü suyu hürmetine diye dua etmek caiz. Doğru değildir. O da doğru değil. Suyu hürmetine diye bir şey yoktur. Allah Celle Celle diyor ki, yani dua için, ne diyor? Ezberinde olan var mı? İzâ, <gülüyor> se'eleke yo. annî. Yok, yok. Neyi söyledim? İyâkâr âbîr, o'ayyâkâr âstâdî. Soru o zaman anlamadım. Tevessül, tevessül duaları biliyorsunuz. Ve lillâh ilâ ismâül hüsnâ. <gülüyor> yani bununla ama ya rabbi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın sühremetine bana bunu yap ya rabbi filan şeyhinin sühremetine bunu yap. ya rabbi Ebubekir'in sühremetine ya bu yok yani sallallahu ve ashabı böyle dualar yapmıyorlardı ama ya Rahman ya Rahim kaza yani talep yani duaya yaparken duanın cümlesine uygun olmak şartıyla Allah celle celaluhu'nun isim ve sıfatlarıyla teveccül yapabilir Allah Celle isim ve sıfatları dışındaki şeylerle teveccüh yapmak bir tahttır. Allahu alem. Evet. Müsaade, müsaade. Türbenin içinde Fatiha okumakla dışında okumak arasında fark var mı? Türbe, Türbe. Nasıl yani çöze? Türbenin mezar, içinde mezar. Fatiha okumakla dışında okumak Ama arasında fark var mı? Yani mezar. Mezar. Türbeler var ya hocam. Türbe de türbe olur ya Ha bu bu kubbe şeydekiler değil. O kubbede kubbe. kubbe yatan şeyhler falan. Kubbe. Yani Aslında ister türbede olsun, ister mezarda olsun, ister evde olsun. Ölülere Fatiha okumak sünnet değildir. Kur'an okumak, Fatiha okumak sünnet değildir. Ölülere dua ve istiğfar yapılır. Sucudunda dua etsin, namaz, namazla kâmet arasında dua etsin, gece namazlarında dua etsin. İftar yaptığı zaman tam iftar esnasında yapılan dualar Allah katında müstecaptır. Geceleyin gece kalktığı zaman dualar Allah katında müstecaptır. Arafa günü Allah katında dualar müstecaptır. Ölüye dua ediliyor mu öyle? Yani ölmüş zaten amel bitmiş, şeyi bitmiş. Yani ona yaptığı dua nasıl gidecek? Yani sen dua ediyorsun tamam mı? Dua, yani Ölülere dua yapılır. İstiğfar edilir. Ama Onlara Kur'an Kur okumak yoktur. Fatiha olsun, ihlas olsun, ne olursa olsun. Ölülere Kur'an okumak sünnet değildir. Yasin suresi. Ne Yasin suresi. Ne Yasin suresi ne de başkası. Yani benim merak ettiğim o duanın sayesinde yani o ölü, Allah-u Teala ölüye mağfiret edecek mi veya bir şeyini değiştirir mi? Ölmüş zaten. Ölmüş. işte. sen ona dua edeceksin. Aleyhisselatü birçok hadiste diyor ki yani annenize, babalarınıza devamlı dua edin. Hani diyor ya aleyhisselatü İnsanoğlu öldükten sonra üçten bütün amel defterleri kapanır. Üç amel defteri müstesna. Tamam mı? Bir bir alim mesela ilim ilim eserleri varsa bu ilim eserlerden faydalanan herkes o alimin amel defterine yazılıyor. Bu bir. Kapanmıyor am yani bu amel defteri. Tamam. Veya da o alimin öğrencileri var. O öğrenciler öğrenciler, öğrencilerin öğrencisi öğrencilerin öğrencisi, öğrencisi, öğrencisi, öğrencisi. yani bu, bu alimin kıyamet kopuncaya kadar onun ilminden değerlendirerek vaaz-ı nasihat yaptığı müddetçe o alimin amel defterine sap yazılıyor. Bir de oğlu, oğul, tamam mı? Ha, oğul, salih evlat her yaptığı amelden dolayı ne yapıyor? Babası, annesi faydalanıyor. Ve özellikle isim zikredecek. Yok kişinin annesi, babası kafirse kafir anneye, babaya istiğfar etmek caiz değildir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam annesine ve babasına istiğfar etmek istedi. Allah Celle Celaluhu ona izin vermedi. Peki dedi ki ya Rabbi ziyaret edebilir miyim? Ziyaretine müsaade etti ama istiğfarına müsaade etmedi. Niçin? Çünkü onlar kafir olarak öldüler. Evet. Allah Resulü ve Vesselam'ın annesi babası küfür üzerinde öldüler. Tamam mı? ve bu Abu Hanife rahim mezhebi de budur. İmam Şafii'in mezhebi de budur. Abu Malik, İmam Malik ve İmam Abu Hanife ve diğer alimlerin de görüşü de budur. Ancak Şiîlerin yanında ve Şiîlerin, Şiîlerin kuyruklarını sallayan adamlar diyorlar ki Abu Talib yani Hz. Osman'ın babası yani onlara dua yapılır, istiğfar yapılır ve onlar Müslüman olarak öldüler, kafir olarak ölmediler. Hatta bazı şahsılar diyor ki ben diyor hangi dille Deyim de yani Allah Teala'nın annesi kafiredir diyor. Ne diyorsun sen? Ne hangi dille? Ya? Sen Müslümansın. Senin Rabbin söylemişse sen Rabbinin söylediğine dayanarak söyleyeceksin. Hristiyan mıydı? O zamankiler ya miydi? Yok o annes, Anneleri babaları o zaman onlar putperestti. Uf perestti. Ee. Hristiyan da değildi, Yahudi değildi. Yok, aynı yani kitap değildiler. Şu soruları bitirelim lan. Şirk üzerinde öldüler. Tamam mı sen sordun. Tamam devam. mı? Efendim? Tamam mı? Cevap düştü mi? He. Allah'a. Kimler Allah dostudur? Allah her Müslüman Allah dostudur. Vallahi. Namaz kılan herkes. eş Allah'ı la havfun aleyhim ve la hum Tamam mı? Kimdir bunlar? Namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, sünnete uyanlar, tamam mı? Ve bu konuda zühd konusunda, sünnete sarılmak konusunda ne kadar sarılırsa hem ilim hem ibadetler konusunda o kadar Allah katında ee, Vilayeti yani dostluğu yükselir. Örneğin bir erkek. Bir erkeğin beş tane arkadaşı var. Acaba bu şahsın beş tane arkadaşı aynı seviyede mi seviyor? O arkadaşın o arkadaşlarına karşı dostluğu hepsi eşit midir? Yok. Dört tane karısı var bile 4 tasp o dört tane karısı onun yanında sevgileri eşit değildir birisi diyelim ki yüzde on seviyor, birisi yüzde seviyor, diğerini yüzde seksen seviyor, diyesin yüzde yüz seviyor, ha onlar bile ha o zaman ibadet konusunda tabii Ali Sad ashabın anlayışına uygun sünnete sarılmak, Ali Sad ve Sem sünnetine sımsıkı sarılmak tamam mı? taviz vermek sizin, bir de aşırı gitmek sizin, bir de açılarla hurafecilikle, şunlar bunlar değil sünnete uygun. Tamam mı? O kişi Allah Celle Celaluhu'nun dostudur. Allah'u alem. Bir Müslüman ne zaman seferi olur? <gülüyor> Bu sefer konusunda alimler herkes bir şey söylemiş. Bazı alime demişler ki 80 kilometre bazı alimler demişler ki 90 kilometre ve en doğru görüş kişi sefere çıktığı zaman tamam mı? Yola çıktığı zaman yol mimar şeyinden kesildikten sonra seferi sayılır. Örneğin diyelim ki burada Riyad'ın dışını nerede sayılıyor. Buradan yani bazen burada Riyad'tan mesela buradan Riyad'tan buradan çıktığın zaman Riyad'ın dışına hemen hemen 50 kilometre var değil mi? Ha o zaman bu ek, 50 kilometre içerisinde çünkü e, böyle binalar var, evler var, mimarlar var. Ha bu kalktığın yerden Riyad'ın son kenarına kadar burası sefer sayılmıyor. Ondan sonra mesela evler kaybolduktan sonra seferli sayılıyorsun. Örneğin ee, bu da mesela de, kaç, kaç kilometredir buradan takriben? Çünkü 80. buradan gittiği zaman buradan gittikten sonra evler kesiliyor değil mi? Ben hiç 80. harca gitmedim. 90 falan. Mekke yolu burada. He. Buradan sonra kesiliyor. Efendim? Mekke yolu. Köprüden sonra kesiliyor. Zaten. Ha kesiliyor. Oradan mesela diyelim ki hani şu askerlerin noktası var ya mesela o askerin noktasına kadar gittiği zaman o kişi seferi sayılır. Değil hocam. Değil işte aleyhissalatü söylediği binalar kesildikten sonra seferi sayılır. Bir de örf ve adette sefer sayılan bazı alimler diyorlar ki örf ve adette sefer sefer sayılıyor mu sayılmıyor mu? Örneğin adam gidiyor mesela e, şeyi var, çadırı var mesela yani ki buradan işte 50 kilometre falan çadır çadıra gidiyor Riyad dışından sonra. Bu örf adetlerde bu sefer sayılmıyor. Ama bazı halimler diyorlar ki Madem ki binaların dışında kalmış bir yerdir Tamam mı? Esas Kalktığı yerden Kesildi O zaman bu seferi sayılır. İşte burada halimler bunu burada ihtilaf etmişler. Kimisi bunu sefer sayıyor, kimisini sefer saymıyor. Ama Genelde ço çoğunluk C İslam Cumhuriyeti diyorlar ki 80 kilometre uzaklığında gittiği bir yerden sonra seferi sayılır. O zaman 4 rekatlı namazları ikiye indirebilir. Ve cemurtak değil mi? Cemurtak yapabilir mi? Var mı daha? Bir? Bir, tane, bir tane yeni soru geldi. Hocam bu doğru mu? Kıyamet cuma akşam namazdan sonra mı kopacak? Böyle bir hadis var mı? Ali Sattü vesselam hadisde diyor ki yani nasıl? cuma yani kıyamet cuma günü kopacak ama nasıl ne zaman kopacak Allahu alem cuma onun için Ali Sattü vesselam diyor ki dinliyor musunuz Ali Sattü vesselam diyor ki cuma geldiği cuma günü geldiği zaman diyor insanlardan hariç bütün varlıklar tedirginliğe düşüyorlar çünkü biliyorlar ki kıyamet günü cuma günü kopacak acaba Kıyamet kopar mı diye endişeye düşüyorlar. insanlar hariç. İnsanların böyle endişesi yok. İlle men Allah tabi. Allah Celle Celaluhu'nun yani istisna ettiği insanlar var. Mutlaka yani dünyada Cuma günü geldiği zaman bu hadisleri bildikleri için o gün tir tir titriyorlar. Veyahut da titremiyorsa mesela korkuyor. Acaba kopar mı kopmaz mı? Çünkü Aleyhisselam diyor ki kıyamet günü, cuma günü kopacak. Ama ne zaman, hangi saatte Allahu bilmiyoruz. Alem bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam onu belirtmemiş. Yani cuma günün altısında mı, 12'sinde iki, mi, 1'de mi Allahu u Alem. Orada Aleyhisselatü Vesselam beyan etmemiş. Ama cuma günü kopacağına dair söylemiş. Mesela diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, cuma günü bir saat var. Kim o saati, o saat o saate den gelirse diyor, Allah katında yaptığı bütün ibadetler, bütün dualar Allah katında müstecaptır. Ama Hanıbiler burada ihtilafa düşmüşler. Kimileri demiş ki, demiş ki, fecir namazından imam minbere çıkıncaya kadar. Kimisi demiş ki, imam ezan e, müezzin ezan okuyup imam minberden ininceye kadar. Bazıları demişler ki, ikindi namazından akşama kadar ve en doğru Allahu alim en doğru görüş de budur. Yani ikindi namazın vakti girdikten akşam namazına kadar. İşte bu vakitte bu saat bu aralarda orada bilir. Tıpkı Kadir gecesinde aleyhissalatü vesselam bazı hadislerinde ve yani adın sahabilerin nedir? İşte Kadir gecesi kimi diyor ki 27. gecesinde, kimisi diyor ki 21. gecesinde, kimisi diyor ki 23. gecesinde. Ama %100 son 10 günün içindedir. Ha o zaman 10 günü 10 günü itikaf itikafla geçiren kişi %100 Allah'ın izniyle Kadir gecesine ne geliyor? Den geliyor. Ha o zaman Kadir gecesi belirtilmemiş. Cuma günü olan bir saat o saat makbul olan saat de belirtilmemiş. Cuma günü kıyamet kopuşu da belirtilmemiş. Yani cuma günü olacak ama hangi saatte Allahu alem. Allahu alem. Amin. Tamam. Tayyib hadi Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barik alâ nebiyyin Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi Cuma günü tir tir tir tir korkar filan. Peki Müslüman kıyametin korkmasından niye korkar ki? Çünkü allah Teala kıyamet kopardığı zaman Müslüman için sıkıntı olmayacak. O faciadan. Deprem geldiği zaman korkmuyorsun. Korkuyorsun da hani orada kıyamet anında bir nefes gibi bir şey yani onu soru alınca hiç onlar sıkıntıyı görmeden gehşetten, ölecek. Gehşetten o göreceğin dehşetten dolayı. De yani o Müslüman